Zekat, fakir olan müminin, zengin olan müminin cebindeki olan hakkıdır. Zira, iyi dinle, zenginler Allah'ın vekil harcı gibidir. Fakir de Allah'ın ayalı gibidir. Allah der ki, vekil harcına sana emaneten verdiğim kasayı aç, benim ayalimi doyur, onlara ikram et der. Aklı olan söylüyoruz. İşte bir kişi sevgili Allah'ının emri dinlemeyip de bunu yapmazsa, sevmedikleri kişilere bu malı, malı parayı bırakır, ve hesabını sırtan ve ahlede gider.